Kişi evet. namaz kıldığı zaman ayağını mesela kıyamdan rüküye giderken rüküden secdeye giderken yer değiştirip adımını değiştirip sağ sola gözüm getirmesi karşısında bir uyarıldı bir arkadaş sonradan o da bunu şu şekilde cevapladı dedi ya ben komutanın yanında mı duruyorum hiç e, hareket etmeyeyim gibi bu Hı. doğru bir ifade midir bunu açıklarsanız e, memnun oluruz Allah razı olsun. Teşekkür ederiz efendim hayırlı akşamlar. Evet. Evet. Namazda, namazda yer e, zorunluluk durumlarında ayak yerden kesilmeksizin hafif ayak yere sürerek üç adım kadar ileriye gidilebilir. Hanefi fıkhında bu böyledir. Şunu söyleyeyim, üç adımı bırakalım ama zorunlu hallerde. Diyelim ki namazda durdunuz, bir de baktınız ki e, saf sizin sebebinizden düz, düzlüğü bozulmuş. Biraz ileri gidebilirsiniz, biraz Hı -hı. geri çekilebilirsiniz. Bunda bir sakınca yok. Bir zorunluluk halinde... Safta değilsiniz, namazı tek başınıza kılıyorsunuz ama öyle bir şey geldi ki size arkanızdan bir şey sıkıştırıyor. Kapıyı birisi kapamak istiyor, ayaklarınız buna mani oluyor, ileri çekilebilirsiniz, hmm. bunda bir sakınca yok. E, namaz Allah huzurunda yerine getirilen bir ibadettir ama sonuçta Allah'ın huzurundayız, o Rahman ve Rahim'dir. Biz onun koyduğu genel ilkeleri, imkanlarımız ölçüsünde olmazsa olmazların dışındaki durumlardan bahsediyorum. Bu aya yerden sürtme meselesi de biraz ilere gidip sağ sula oynama meselesi de bunlardan birisidir. Rabbimiz inşallah onda bir sakınca görmeyecektir. Fıkıh kitaplarımızda da bunu zaten izni vardır. Evet.